Görmüyor musun? Katilleri şunları bunları parmak uçlarıyla buluyorlar. Parmak uçları seninki bir başka, sen benimki başka. Hazreti Adem kıyamet gününe kadar geldik insanları hepsinin parmağının ucu ayrı ayrı, sesleri ayrı ayrı, vücutları ayrı ayrı, gözleri ayrı ayrı, lisanları ayrı ayrıdır. Allah! Allah! Kudretullah'tır bu. Allah'ın vasıf esması var. Hiçbirinin aynı değildir. Bir batında iki kardeş zahir olur. Gene ayrılıkları vardır çizgilerde. Sen ayıramazsın. Fakat çizgi de Eğer böyle... Tabii doğal olarak halk olsaydı hepsinin kalması lazım gelirdi.